Salatu ve selamünaleyküm ya ve ya ve ya Kainatın Efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki her kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Cennet yollarından birine girmiş olur. Melekler ilim öğrencisine hoşlukluklarından dolayı kol kanat gererler. İlim öğrenmek isteyenin günahının affı hususunda göktekiler, yerdekiler ve sudaki balıklar bile Allah celle celaluhu'ya dua ederler. Alimin çok ibadet edene üstünlüğü, dolunay halindeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmek için de yapacağınız şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Sizden biriniz kendisi için istediği şeyi din kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah Celle Celaluhu da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah Celle Celaluhu da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah Celle Celaluhu da onun dünya ve ahirette ayıplarını örter. Mümin kul din kardeşine yardım ettiği sürece Allah Celle Celaluhu da o kula yardım eder. Birbirinize haset etmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Darılıp yüz çevirmeyin. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz. Yardımını ondan esirgemez ve onu hakir görmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki işte takva buradadır. Müslüman'ın Din kardeşini hor ve hakir görmesi kendisine kötülük olarak yeter. Bir Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Kim yalanı terk ederse Allah Celle Celaluhu ona cennetin kenarında. Kim haklı olduğu halde münakaşayı terk ederse cennetin ortasında... Kim de ahlakını güzelleştirirse cennetin en yüce yerinde bir köşk bina eder. Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim. Ya iyiliği emredip kötülükten alıkoyacaksınız ya da Allah Celle Celaluhu katında size mutlaka bir azap gönderecektir. Sonra ona dua edeceksiniz. Ama o dualarınızı kabul etmeyecektir. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin. Allah Celle Celaluhu korkusundan ağlayan göz ile, Allah rızası için nöbet bekleyen gözü, Cehennem ateşi yakmaz. Güzel söz sadakadır. Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzlü ol. Çünkü bu da bir iyiliktir. Müminlerin iman bakımdan en mükemmeli, ahlakı en iyi olanıdır. Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı hayırlı olanınızdır. Sadaka vermekle mal azalmaz. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça, Allah Celle Celaluhu da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü olursa, Allah Celle Celaluhu da onu yükseltir. Akıllı kişi, nefretine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez. O vakitte sağlık ve boş vakittir. Mal ve makama düşkün bir adamın dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine verilmiş. İki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür. İnsan Allah yolunda uzun seferlere çıkar. Saçı başı dağınık, yüzü gözü toz içinde. Ya Rab! Ya Rab! diyerek ellerini gökyüzüne açar. Halbuki yediği haram, içtiği haram. Giydiği haram, haram ile beslenmiş. Böyle birinin duası kabul olur mu? Allah rüşvet alana da, verene de lanet etsin. Selatü selam aleyke ya Resulallah. Selatü selam aleyke ya Habiballah. السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين